Doğadan gelen sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. Bir doğadan gelen sağlık programında yine birlikteyiz. Yaşıyoruz. Nefes alıyoruz. Bunun için de çok mutlu olmalıyız. Bütün sıkıntılara, bütün acılara rağmen. İstanbul çok zor günler geçiriyor. Soğuk kar, e, bora fırtına. Ama yine de her şeyin üstesinden gelmeyi başarıyoruz. Bu programda sizlerle Neylan Hanım'la birlikte, eczacı Neylan Zırhoğlu ile birlikte olacağımızı söylemiştik geçen hafta. Ama programlarımızı ancak toparlayabildik. 4 Şubat Perşembe günü yani gelecek hafta Neylan Hanım birlikte olacak ve eczane'de fitoterapütikler ve derma kozmetikler konusunda eczacıların Yapması gerekenler, sorumlulukları, yaşadıkları sıkıntılar, düştükleri zorlukları birlikte paylaşacağız. Gelecek haftaya kadar bugün neler yapıyoruz diye merak edebilirsiniz. Bugün yine biraz bitkisel ürünlerle ilaçların etkileşiminden bahsetmek istiyorum. Çünkü hem yazılı hem görsel medyada, Bitkilerle tedavi konusundaki abartılı bilgiler halk sağlığını tehdit eder durumda. Hele de televizyonlarda sizlerin de böyle dişlerinizi sıkarak ya da saçınızı başınızı yolarak izlediğinizi düşündüğüm programlar halkımızı gerçekten yanlış yönlendiriliyor. Bir tanesine ben rastladım ama evet, bağlanmak mümkün olmadı bağlamadılar yani sonuçta tarif edilenler gerçekten oldukça riskli ve tehlikeliydi bu Fitokozmetik adına işte evdeki şunu kaynatın cildinize sürün bunu kaynatın saçınızı onunla yıkayın gibi örneklerde bile ciddi riskler olabilir diye düşünüyorum. Cildi sıkılaştırıcı olarak ada çayının kullanması, kullanılması demlenen ada çayının ılık ılık cilde sürülmesi çok da yararlı. Olamayabilir. Şöyle ki e, uçucuya koresif etkilidir ve e, ciltte sıkılaştırma e, yapma beklenirken yani e, ada çayında bulunan e, plavonoid bileşikler, diterpenler ve diğerleriyle yani suda çözünenlerle e, yarar beklenirken damlacıklar halinde. Gözde görülmeyen damlacıklar halinde Olacak olan e, uçucu yağlar Değdikleri yerde ko e, Koresif etki yaratabilirler Hele de göze kaçması halinde e, Sıkıntılı durumlar Yaşanabilir onun için e, Size böyle şeyler Sorulduğu zaman e, neler Cevap vereceğinizi neler Söylemeniz gerektiğini biliyorsunuz zaten Ama yine de ilaçlarla Bitkilerin etkileşimi konusunda e, Tekrar da olsa Bazı konuları bugün birlikte de gözden geçireceğiz. Ee, tekrar etmekte yarar var zihinde kalması açısından. Ben bu programda hep kızların okumasını da tekrar ediyorum bildiğiniz gibi. Ee, çağdaş Yaşam şapkamı hiç ihmal etmiyorum doğadan gelen sağlıkta. Çünkü Türkiye 2020 yılına kadar kız erkek çocuklarının zorunlu eğitime gitmesinde eşitliği sağlayamayacak 20 ülke arasında gözüküyor. Bu çok acı bir e, rapor. E, Türkiye'nin bu güzel ülkemizin bizim birer eczacı olarak e, meslek sahibi bireyler olarak... Bu durumda olmasından rahatsızlık duyduğumuzu biliyorum. Ben kendi adıma çok rahatsızlık duyuyorum. Bunu daha iyi noktalara birlikte çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için de okumak istiyorum diyen bütün kızlarımıza el uzatmalıyız. Okumak istiyorum diyen kızlar için... Çağdaş Yaşım Destekleme Derneği'nde biliyorsunuz Anadolu'da bir kızım var öğretmen olacak adlı bir projemiz var. Bu projeyi yeniden canlandırmak ve okumak istiyorum diyen kızlarımızın sesini Çığlıklarını herkese duyurabilmek için yeni bir kampanyamız var. Bu kampanyanın tanıtım filmini belki arada televizyonlarda izlediniz. Ünzüle şarkısını, sözlerini sevgili Aysel Gürel'in yazdığı Ünzüle şarkısını Şebnem Ferah okudu kızlarımız için. Arkasından da Halit Ergenç açıklamaları yapıyor e, projeyle ilgili ben izninizle onu dinletmek istiyorum sizlere ben dinlerken çok duygulanıyorum e, ve e, bir grup eczacı adına da eczacı meslektaşlarım adına da gurur duyuyorum çünkü e, okumak istiyorum diyen kızlarımızdan 100 tanesine e, sevgili eczacılar destek veriyorlar eczacıların kır çiçekleri adı altında iyi ki varsınız evet dinliyoruz Varmadan sekiz yine ergin oldun zile hem çocuk hem de kadın. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak bugüne kadar 36 bin ünzileğimizi okula gönderdik. Şimdi amacımız 100 bin kızımıza aydınlık bir gelecek sunmak. Türkiye'nin çağdaş yarınları için desteklerinizi bekliyoruz. İzleyi her dinleyişte ben çok etkileniyorum ve güzel ülkemizin her köşesindeki tüm inzülelere, tüm kızlarımıza eğitim olanakları sağlayalım istiyorum. Sizler de bize destek verdiğiniz için destek verenlerinizi yürekten kutluyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Giderek de sayılarınızın artmasını bekliyorum. Dönelim e, bitkilerle e, sağlığa doğadan gelen sağlığa e, Türkiye çeşitli kaynaklarda sayısı 12 bine ulaşan bitki e, taksonuyla çok zengin bir ülke e, bütün Avrupa Birliği ülkelerinin toplam bitki çeşitliliği bizim ülkemizin e, bitki çeşitliliğine e, eşit durumda yani biz tek başımıza bir Avrupa Birliği Avrupa tüm Avrupa ülkelerinden daha zengin bir bitki örtüsüne sahibiz bunların içerisinde e, yüzyıllardır e, tıbbi amaçla kullanılanlar var bunları iyi değerler geldirmemiz gerekiyor. Özellikle de bugün yapılan güncel olan bir takım bitkisel ürünlerin, bitkisel ilaçların italya biçimindeki politikaları ve uygulamaları bir yana bırakalım. Yani bir taraftan onu yaparken bir taraftan da kendi ülkemizin bitkilerinin değerlendirilmesi için de el ele verelim diye düşünüyorum. Tıbbi bitki yetiştirilmesine daha çok zaman ayırmalıyız. Daha çok bu konuda projeler geliştirmeliyiz. E, Avrupa Birliği proje fonları içerisinde e, özellikle e, kırsal alanda ekonomik zorlukta olan ailelere ve kadınlara destek olma amacıyla bir takım projeler var. Bu projelere başvurup kadınların ve ailelerin istihdam edilebileceği tıbbi bitki yetiştirilmesi, organik bitki yetiştirilmesi konularına eczacıların ve eczacı odalarının ilgi göstermesini bekliyorum ben, öneriyorum. Düşünün Urfa'da işsiz olan çok çocuklu ailelere istihdam kaynağı yaratılabilir. Böyle bir projeyle meyan kökü yetiştirilebilir. Duyduğuma göre, sevinerek duyduğuma ve öğrendiğime göre Urfa'da ezarcıların da içinde bulunduğu bir yapılanma, bir örgütlenme var. Bu yapılanma ile Avrupa Birliği'nden proje alarak Meyan Kökü ve diğer Urfa civarında yetişen tıbbi bitkilerin kültürünün yapılması planlanıyor. Ben bu meslektaşlarımızı yürekten kutluyorum ve her zaman arkalarında olduğumuzu, bilimsel desteğe hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak birkaç e, bitkiyle dünya markası olmalıyız. Bunu her yerde, her platformda söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Nasıl Kore'ye gidenler hep Kore ginseng'i ile ilgili birçok maddeyi, e, ürünü e, alıp geliyorlarsa Türkiye'ye gelen herkes de bir tıbbi bitki, birkaç tıbbi bitki ya da e, dünya markası olacak ürünleri alarak dönmeliler. E, bu ürünlerin hazırlanmasında öncelikle bitkinin yetiştirilmesi arkasından bitkiden elde edilecek doğal ürünlerle işte uçucu yağ mıdır ekstremidir ya da başka seçenekler mi? Bunlardan ürün hazırlanması ve o ürünlerin pazara sunulmasındaki bütün aşamalarda insanlarımıza iş olanağı sağlanmış olacak. Bu da ülkemiz adına sevindirici e, olacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka dünya markası yaratmalıyız. P hangi bitkilerimiz olabilir? Özellikle de endemik olan bitkilerimizden e, başlamalıyız diye düşünüyorum. Çok özel kekiklerimiz var. Çok özel ada çaylarımız var. E, özellikle Doris hasta tadlı. adlı Dünya üzerinde sadece tek bir türü olan ve sadece ülkemizde yetişen bir bitkimiz var. Isparta, Antalya civarında çalba deniyor. çayına benzediği için değişik isimler de kullanılıyor. Ama Doristohas Stohas bitkisi mutlaka kültüre alınmalı ve bir Antalya ve Burdur civarı için, Antalya, Burdur, Isparta civarı için bir marka olmalı diye düşünüyorum. Bunu yapacak olan eczacılara da her zaman destek vermeye çalışmalıyız. Diğer taraftan tabii Türkiye'de yetişen bitkilerin de kültürü yapılabilir. Bunun için çok iyi bir örnek var. İstanbul'dan bir arkadaşınız. İstanbul'da eczanesi olan bir arkadaşınız. Eczacı Kübra Uzel'in e, bu konuda bir başarısı var. E, Amerika'da yetişen ee, özellikle e, Georgia, Louisiana gibi eyaletlerin doğal bitkisi olan pembe papatya e, diyorum ben ona. Ekinasya, purpurya'yı e, Türkiye'de Gelibolu'da yetiştirebildi. Ha Bana sorabilirsiniz yetiştirdi de ne oldu hocam? E, yani yaptığı yatırımı geri kazanabildi mi diye. O konuyu çok iyi bilmiyorum ama çok zorlandığını biliyorum. Bu noktada da ezarcı dayanışmasının, meslektaş dayanışmasının çok önemli olduğunu Uygulamak istiyorum bütün insanlarımız hele de bu domuz grevi nedeniyle herkes aktarlara koşup ekinezya almaya çalışıyor neden bu ezanelerden ve eczacı arkadaşınızın organik usullerle ürettiği ekinezya çiçekleri ve toprak üstü kısımları olmasın diye düşünüyorum bir başka örnek daha var o da limon otu yetiştirmişti İzmir Dikili civarında Lipia Citro da oralar yetiştirmişti. Çok güzel de paketler yapmıştı ee, sevgili Işıl, Eczacı Işıl. Ama e, o da şu anda ne durumda bilmiyorum zannediyorum ara verdi. Çünkü ürettiği ürünleri e, yeterince değerlendirme şansı bulamadı biliyorum bu söylediklerimi dinleyince hocam bir taraftan bize tıbbi bitki üretin diyorsunuz bir taraftan da üreten arkadaşların e, sonuçta e, satış noktasına geldiklerinde zorlandıklarını söylüyorsunuz e, bu bir yerde bizi e, başlan, başlama e, noktasında ümit kırıcı olmuyor diye düşünebilirsiniz haklısınız ama umutsuz olmamak gerekiyor. Arkadaşlarımızın yaşadığı sorunları bilirsek, onları aşmak için de önceden planlamalar yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve 24 bin eczacı, çok büyük bir rakam. 22 bin ezacı, çok büyük bir rakam. Bunun 10 bin tanesiyle işbirliği yapılacak olsa pekala bitkilerin tedaviye katılması ve bitkisel ürünlerde, tıbbi bitkilerde Türkiye'de marka yaratılması. Mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bu bağlamda benim Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde asistan olduğum günlerde öğrencim olan bir başka eczacı, eczacı Çetin Gül'ün de bitkisel ilaç üretme konusundaki inadını ve sabrını kutlamak istiyorum buradan. Evet bir taraftan tıbbi bitkilerimizi yetiştireceğiz ama bir taraftan da eczanelerde satılan bitkisel ürünlerin kaliteli olmasına özen göstereceğiz. Şimdilerde televizyon programlarında Lansa edilen televizyon programlarında önerilen çok çeşitli bitkisel ürünleri insanlar önce aktarlara Hani aklı başında olanlarda ben bunu önce bir eczacıma sorayım deme bilincine ulaşmış olanlarda eczanelere soruyorlar O nedenle de eczanelerde mutlaka kaliteli ürün olmalı Eczacı odaları bitkisel ilaçlar, bitki ekstrileri taşıyan e, derme kozmetikler, fitokozmetikler ve fitoterapötikler, özellikle de zayıflama ile ilgili e, komisyonlar kurmalı ve bunların da çok iyi çalışmasını sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu çok önemli çünkü Son bir örnek, Ankara Üniversitesi Ezercik Fakültesi'ndeki bir toplantıda dile geldi. Bu ben de sizlerle paylaşayım. Doğal Viagra adı altında %100 bitkisel, doğal Viagra adı altında ithal edilen ve işte eczanelere ve verebildikleri her yere satmaya çalışılan üründe yapılan bir analizde sentetik Viagra'nın içerisinde bulunan etken madde hem de azımsanmayacak e, ölçüde olduğu ortaya çıktı. E, ve tabii sentetik viagranın e, göstereceği yan etkileri gösterebilecek Dozda taşıdığı Saptanmış Bu tabi diğer Alanlar içinde söz konusu Zayıflama ürünleri içinde söz konusu Lida aslında Biliyorsunuz şimdilerde yine ithal edilen ürünlerin içinde bunlar Var mıdır yok mudur Bunun ne kadar analizi yapılıyor ee, ne kadarı kontrol edilebiliyor hepsi e, şüpheli e, biz eczacılar olarak bunlara çok dikkat etmek du durumundayız belki ileriye dönük İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde sadece bu ürünlerin analizi için e, bir ünite kurmayı e, geliştirmeyi e, arzu ediyoruz ama üniversitenin olanakları ve bürokratik e, engeller de bizi korkutmayacak, korkutmamalı en azından ve bu konuda da çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Bitki ilaç etkileşmeleri içerisinde Özellikle belli bir yaşın üzerindekilerin antifatik olarak yorgunluk giderici, kendisini daha dinç e, hissetmek amacıyla kullandığı, yaşlanmayı geciktirici olarak, anti aging ajanı olarak kullandığı Ginseng'den biraz bahsetmek istiyorum. E, Ginseng e, panaks türlerinden e, elde edilen bir ürün biraz adam otuna benziyor Mandragor ofisinin arum köklerine benziyor o yüzden de Avrupa Birliği ülkelerinin eczanelerinin bazılarında kavanozlar içinde ginsengler görürsünüz Çin'den gelmiş ya da işte Kore'den gelmiş ginsengler görürsünüz eczane dekorasyonunda kullanır eczacılar G Ginseng e, kullanımı ile ilgili bir takım e, klinik e, veriler var. E, özellikle... E Oluşan yan etkilerle ilgili bazı kayıtlar var mesela 64 yaşında bir hasta e, mono oksidaz inhibitörleri kullanmak zorunda onu kullanırken bir taraftan da ginseng kapsülleri e, almış e, bir süre sonra psikoaktif stimülasyon e, meydana gelmiş ve e, kişi hasta e, halüsinasyonlar görmeye başlamış ve zor e, zaptı rapta alınmış e, bu önemli e, ginseng yani panax ginseng köklerinden elde edilen e, ve panaksozit dediğimiz e, triterpenik yapıda e, bileşikler içeren e, durok ve bundan hazırlanmış bitkisel ürünler e, bit, kapsüller ya da drajeler ya da tabletler e, hipoglisemik ilaçlarla birlikte alınmaması gerekiyor e, bildiğiniz gibi Artık günümüzde... <gülüyor> Diabet tip 2 tip diabet e, obezite öncesi obezite sonrası e, neredeyse 40 yaşın üzerinde herkesin başına gelen bir olay haline geldi. E, çevrenizde e, pek çok kişinin e, hipoglisemi nedeniyle ya da pire diabet nedeniyle e, metformin ve benzeri e, ilaçlar kullanmaya başladığını biliyorsunuz. Hatta bazen onu zayıflama ajanı olarak bile kullanıldığını öğreniyoruz. Oysa bu tip ilaçların mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerekiyor. Ginseng de bu tip ilaçlarla, hipoglisemik ajanlarla birlikte kullanılmamalı. Çünkü kandaki glikoz seviyesi çok daha azalıyor ve hipoglisemi, şok denen hipoglisemik ee, durumlar e, ortaya çıkabiliyor. Yine ginsengin e, fenazin grubu e, ilaçlarla birlikte kullanılmaması gerekiyor. E, neden? Çünkü e, kayıtlara göre psiko, psikoaktif stimülasyonun e, arttığı e, görülmüş. Başka etkileşen bitkilerle ilgili neler söyleyebiliriz? Mesela kumarin taşıyan bitkiler, anmivisnaga, simisufuga, rasemoza biliyorsunuz, simisufuga, rasmosa bilekko hoş adıyla pek çok preparatın bileşimine giriyor, özellikle menopoz şikayetlerinde kullanılıyor. Sonra Melilotus officinalis kokulu yonca, e, Trifolium pratense red clove denen o da yine e, hem menstrual bozukluklarda hem e, pire ve postmenopozda kullanılan bitkisel kapsüllerin bileşimine giriyor biliyorsunuz. Bunlar kumarin de taşıyan bileşik e, bitkiler e, ve antiplatelet e, ve antikoagülan etkili ilaçlarla birlikte e, kullanılmaması gerekiyor e, çünkü kanama zamanını e, değiştiriyorlar e, potansiyel kanamayı e, arttırabiliyorlar nedir bunlar başta aspirin olmak üzere heparin e, ayrıca nonsteroidal e, anti birlikte de kullanılmamaları gerekiyor bunları hastalarımıza hatırlatmamız gerekiyor tabi hastalar bu bitkileri doktor hekim, aktardan alıp kaynatıp içmiyorlarsa size gelip sormayı akıl edebiliyorlarsa bu çok önemli başka neler konuşabiliriz gelince son kez bir de hiperikum perforatumdan bahsedelim bu çok önemli çünkü artık pazardakiler bile e, St. John's World geldi diye e, bağırarak e, etrafa duyurmaya çalışıyorlar. Gerçi yeni yasaya göre yeni çevre e, gürültüyü engelleme en, yasasına göre pazarcıların e, bağramayacağı yolunda bir yazı okumuştum geçenlerde gazetede. Ama benim en son kısımda. E, ...görüntülediğim e, manzara... ...gördüğüm manzarada... E, ...Saint Jonesworth geldi... ...diye... E, ...bağırıyordu pazarcının biri... ...yanından geçerken tanık oldum. Ee, sarı kantaron ya da bir binbir bin delikotu dediğimiz sperikum perforatum orta şiddetteki depresyonlarda öneriliyor. Üzerinde çok sayıda klinik çalışma var. Ee, bu klinik çalışmalarla birlikte etkileştiği ilaçlar birlikte kullanılmaması gerektiği ilaçlar da artık e, kayıtlara geçmiş durumda. Ee, örneğin e, indinavir ile birlikte e, kullanılmaması gerekiyor. Çünkü indinavir e, sev, e, seviyesi sini e, düşürüyor e, yine digoksin ile birlikte kullanılmaması gerekiyor digoksin seviyesini düşürüyor e, Yine e, başka neler var? Başka antidepresanlarla yani sentetik antidepresanlarla birlikte kullanılmaması gerekiyor. Püsoyde birlikte kullanılmaması gerekiyor ve en önemlisi de hani çağımızın hastalığı olan hani kolesterol yüksekliği var. Kolesterol yüksekliğine karşı hekimlerin kullandığı vaslatin grubu ilaçlar var. Bu vastatin grubu ilaçlarla da hiperikum perforatum preparatlarının bir arada kullanılmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Ben izninizle bir su içeyim, biraz dinleneyim. Siz de bu arada kalbimdeki denizi dinleyin. Hikayemiz bu kara sevdan. Aramızda çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya önünde ortasında ikimiz sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Çıkmıyorsa dünya Sussun rüzgar solsun Güneş bitsin buraya Eğer gönüllerde Sevgiye yer yoksa Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara Ayımız bu kara sevdan, aramızda çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ordasında ikimiz, sevdamı saklıyor Kalbimdeki deniz. Aramızda çizildi. Kalbinizde hep sevgi olsun, etrafa hep sevgiyle bakın. Sevgi ve anlayışın çözemeyeceği herhangi bir sorun yok diye düşünüyorum. Düşüncelerimiz olumlu olmalı çünkü düşüncelerimiz sözlerimize yansıyor. Sözlerimiz olumlu olmalı çünkü sözlerimiz davranışlarımıza yansıyor. Davranışlarımız olumlu olmalı çünkü davranışlarımız alışkanlıklarımızı oluşturuyor. Alışkanlıklarımız olumlu olmalı çünkü alışkanlıklarımız kaderimizi oluşturuyor. Ben e, birebir aynı olmasa da e, Gandhi'nin bu sözlerini çok seviyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten sözlerimiz olumlu olmalı. Ben e, derslerde de ya da Çağdaş Yaşam e, şapkamla bir araya geldiğim e, gençlerle yaptığımız söyleşilerde de, de hep bunu e, ifade ediyorum. E, şimdilerde gençlerin birbirlerine m, şaka olarak ya da işte sanki iyi bir şeymiş gibi e, çirkin ve olumsuz e, sözcüklerle hitap ettiklerini ve bunu da bir sevgi gösterisi olarak e, yaptık. Gözlemliyorum hayretler içinde ee, Onlara hep diyorum ki birbirinize güzel e, şeyler söyleyin ki bu güzellikler e, davranışlarınıza yansısın ve ilişkilerinizin kalitesi de güzelliği de artsın Evet gerçekten güzel ve e, iyi iletişimler diliyorum hepinize e, Avrupa Farmakopesinde e, bitkisel e, droklara ve bitkisel drok preparatları e, monograflarına bakacak olursak giderek arttığını görüyorsunuz 2007'de çıkan 6. baskıda 123 tane bitkisel durok ve bunlardan hazırlanmış 61 tane bitkisel durok preparatı varken 2010'da çıkmakta olan 7. baskıda bitkisel durok sayısı 162'ye çıkmış durumda bitkisel durok preparatı ise 75'e çıkmış durumda bu sayının daha da artmış olabileceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Evet, bir taraftan Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği farm ülkelerinin ortak farmakopesi, Avrupa Farmakopesinde bitkisel drokların sayısı artıyor ve bunlardan üretilen bitkisel drok preparatları artıyor ve tabii bunların ezaneden halka ulaşması söz konusu. Biz de ne yapıyoruz? Amerika'daki gibi marketlerde ilaç satılan standlar kurmaya çalışıyoruz. E, oysa geçen haftaki haber e, belki sizlerden de okuyanlar olmuştur. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli eyaletlerde e, marketlerde ilaç reyonlarının kapatılması ve ilaçların e, bitkisel e, ürünler de dahil olmak üzere e, eczaneden halka ulaşması konusunda kararlar almış durumdalar. Neden? Bunu biz yıllardır söylüyoruz. E, 2007 Temmuz ayında Amerika'dan döndüğümden beri söylüyorum neredeyse 10 yıl olacak ee, dünyanın en sağlıksız insanları Amerika Birleşik Devletleri'nde çünkü ne kadar bilinçli olursa olsun e, aldığı ilacın, aldığı bitkisel ürünün vücudunda nerede, ne, ne etki yapacağını içinde hangi etken maddeler olduğunu bilmeden kullanan insanlar bu ürünlerden zarar gördüler. Dünyanın en fazla zayıflama bir ilacı üretilen ülkelerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri her yaz her dönem çok özel çok flash bitkisel %100 bitkisel zayıflama ürünleri piyasaya çıkıyor insanlar onu alınca hakikaten adeta sönen bir balon gibi zayıflıyorlar ama ilacı bırakır bırakmaz çok daha anormal bir şekilde sadece belirli bölgelerden yağlanan adeta e, armut gibi, elma gibi, e, balon gibi tekrar e, şişerek e, şişmanlıyorlar. Dünyanın en fazla obezinin olduğu vücut kitle indeksinin e, bırakınız 25-30 hafif şişman e, bölümünü e, 44'ler, 54'ler, 64'ler olduğu insanların e, olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla kanser hastası olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri yine en fazla kalp rahatsızlığının kardiyovasküler sistem hastalarının olduğu ülkede Amerika Birleşik Devletleri bunun nedeni araştırıldığında benim görüşüm, 10 yıldır söylediğim görüşüm bu ilaçların kolay ulaşılabilir olması... ...eczacı danışmanlığında, hekim danışmanlığından uzak satın alınır, kullanılır bir materyal haline gelmiş olması yatıyor. Çünkü insanlar bunları kullanıyorlar hem vücut sistemlerini hem de kullandıkları diğer ilaçlarla etkileşmesi sonucu çok daha sağlıksız... Çok çok daha e, zor e, bir duruma düşüyorlar. E, bunu gören e, eyalet sağlık bakanlıkları var. E, ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yavaş yavaş eyaletlerde e, hem ilaçların hem bitkisel ürünlerin ilaç formundaki Bitkisel ürünlerin ezaneden halka ulaşması konusunda kararlar alınıyor. İnternette belki sizlere de ulaşmıştır. Herkes Mersin'e giderken biz tersine mi gidiyoruz diye soramadan edemiyorum tabii. Gerçekten bu konuda aklı Selim'in galip gelmesini diliyorum. Biz akademisyenleri dinlemelerini çok istiyorum. Çünkü e, halkımızın sağlığı çok önemli. E, buna gerçekten önem e, verenlerin de bizi dinleyeceklerini düşünüyorum ve onun için Aklı Selim'in galip geleceğine e, inanıyorum. O nedenle umudum çok fazla. Hiç umutsuz olmadım zaten. Siz de hiç umutsuz olmayın. Ve bir de Umud'un türküsünü dinleyelim. Bar günden öteye ve fikrimiz çok ince. E, bu umudun Türküsü e, şarkısını bildiğiniz gibi e, 18 Mayıs 2009'da e, aramızdan ayrılan e, Profesör Doktor Türkan Saylan için e, Fatih Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Toplum Merkezinde müzik çalışmaları yürüten e, Muammer Kart e, hocamız. Sözleri de ona ait. Bu güzel şarkıyı bize kazandırdığı için onu kutluyoruz. Bu arada sevgili Türkan Saylan hocamızla ilgili 30-31 Ocak günlerinde özel bir etkinlik var. Gelenekselleşecek her yıl 30-31 Ocak günlerinde. Merhaba Yaşamak, Türkan Saylan'ın Yaşamak attıkları sempozyumu yapıyoruz. 30-31 Ocak 2010'da yani bu e, yarın değil öbürsü başlamak üzere e, merhaba yaşamak Türkan Saylan'ın yaşama kattıkları sempozyumu biri gerçekleştiriyoruz. 30 Ocak bildiğiniz gibi Dünya cüzzam Günü. Türkan Hoca cüzam hastalığını Türkiye'de yok eden sadece hastalığı değil, hastaların yaşam kalitelerini de sosyal durumlarını da geliştiren projeler üretti bildiğiniz gibi. Çok iyi bir örgütçüydü. Cüzdanla Savaş Derneği'ni ve Cüzdan Vakfı'nı kurdu ve yönetti sağlığı boyunca yaşadığı sürece... Onun için 30 Ocak'ta ve 31 Ocak'ta Türkan Saylan'ın yaşama kattıkları toplantısı, simpozyumunun ilkini gerçekleştiriyoruz bu yıl. Cüzdanla Savaş Derneği ile birlikte. Sizleri de bekliyoruz. Orada Türkan Saylan'ın Türkiye'nin hem sağlık alanında hem de eğitim alanında yaptıklarını, yaşama kattıklarını bir kez daha paylaşacağız. Ve bizler de bu toplantıdan ülkemiz için, sağlık için, eğitim için daha fazla neler yapabiliriz'in düşünceleriyle oradan ayrılacağız, birbirimizden güç alacağız. 30-31 Ocak 2010'da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde saat 12'de başlıyor cumartesi günü, pazar günü de tüm gün devam ediyor. Ee, sevgili ezari meslektaşlarımı orada görebilmeyi diliyorum ben kendi adıma Evet Türkan Hoca 73 yaşında aramızdan ayrıldı 1970'li yıllara göre çok yaşlıydı. Çünkü 1970'li yıllarda yaşlı olarak yaşlılık olarak ifade edilen söylenen yaş 59-60'tı. Ama 2000'li yıllara geldiğimizde yaşlılık yaşı 79-80 olarak belirlendi. Ama bu konuda yani geriyatri konusunda çalışan hekimler ve uzmanlara göre insanoğlu 120 yaşına kadar yaşayabilecek ve muhtemeldir ki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yaşlılık yaşı 95-100 olacak. Tabii sağlıklı yaşlanmak önemli. Yaşlılık bir hastalık değil. Zaman içerisinde doğumdan başlayarak zaman içerisinde hücrelerimizdeki değişimle birlikte gelişen bir olay yaşlılık bazı hastalıklara yakalanma riskini arttırıyor onun için de ötelemeye gayret ediyoruz geros yaşlı demek ihtiyar demek iyileştirme anlamına gelen roda ile birleştirildiğinde e, geriatri yaşlılığı öteleyen e, yaşlı olmayı geciktiren, yaşlılık hastalıklarını iyileştiren anlamında e, kullanılan bir deyim ve bütün tıp fakültelerinde pek çok yerde geriatri klinikleri kuruldu artık. Geriatri kliniklerinde e, hangi tip hastalıklar üzerinde e, duruluyor? Yaşlılık hastalıkları olarak Hareket etmede sorunlar var. Onlar yaşlılık e, rahatsızlıkları içerisinde değerlendiriliyor. E, kalp dolaşım sorunları yaşlanınca daha çok artıyor. Mental sorunlar, çağımızın en büyük sorunlarından, yaşlılarda gördüğümüz en büyük sorunlardan biri de mental sorunlar, unutkanlık özellikle unutkanlık ve benzeri rahatsızlıklar psikolojik sorunlar yaşlanma ile birlikte gelen yalnızlık duygusu işe yaramama duygusu ve onun getirdiği psikolojik sorunlar ee, yine yaşlanma ile birlikte kadınlarda menopoz erkeklerde prostat şikayetleri ve kanser de yaşlandıkça daha da artan daha da sık görülen bir hastalık halinde bildiğiniz gibi ve e, tip 2 diye bette Yaşlılıkla birlikte e, artan sayısı artan e, rahatsızlıklar içerisinde bütün bunlar e, yaşlılık rahatsızlıkları olarak e, belirleniyor ve e, bu rahatsızlıklara mümkün olduğu kadar daha uz, e, geç e, yakalanma adına da e, anti aging uygulamaları yapılıyor bildiğiniz gibi. Ben, bugün hareket etmedeki sorunlardan bahsedelim ve e, hareket etmedeki e, zor zorluklarda yararlanabileceğimiz bitkisel ürünleri tartışarak bugünkü programımızı kapatalım. Sizlerden soru bekliyoruz. Bu özellikle programımızın daha renkli ve daha keyifli hale gelmesi için çok gerekli. Doğadan gelen sağlığın ilk harfleri DGS et. Evet ieo.org.tr İstanbul Eczacı Odası org.tr'ye sorularınızı yazabilirsiniz. Böylece yanıtlarını birlikte tartışma olan ağımız olur. Hareket etme sorunlarında ve romatizmal rahatsızlıklarda yaşlılarda en çok görülen rahatsızlıklar biliyorsunuz bunlar. Hangi tip fitoterapötikleri kullanıyoruz? Genelde ciltte kızarıklık yaratan yani sürüldüğü bölgeyi ısıtan bitkisel ürünler kullanıyoruz. Romatizmal rahatsızlıklarda hareket etmede zorluğa neden olan eklemlerdeki ödemleri boşaltmak için ödem boşaltıcılar kullanılıyor. Enflamasyonları ortadan kaldırılıyor. ...kıdırmak üzere anti etkili, ağrı giderici etkisi olan duroklardan ve bitkisel ürünlerden yararlanıyoruz. Nihayet zayıflayan bağ dokusunu güçlendirici olarak ve bağ dokusunda biriken atıkların atılmasına katkıda bulunacak bileşikleri taşıyan duroklardan yararlanıyoruz. Ciddi kızarıklık yaratan, sürüldüğü bölgeyi ısıtan bitki deyince eminim hepinizin aklına kapsikum annuum gelmiştir. Kapsikum annuum özellikle kapyasın dediğimiz bileşikleri ve benzeri bileşikleri taşıyor. Hatırlayacaksınız. Haricen yakı, krem ve benzeri ürünlerin bileşimine giriyor. Ağrı ve ısı reseptörlerini uyararak ağrının e, beyne ulaşmasını e, engellemiş oluyor. Ödem boşaltıcıları arasında ısırganın topraküstü kısımlarını e, hatırlayabiliriz. E, başka neler geliyor? Mesela huş e, yaprağını yani Betula pendula ve Betula alba e, ağaçlarının yapraklarını hatırlayabiliriz. At kestanesi, küsetim hatırlayabiliriz. Ödem boşaltıcı olarak bunlardan yararlanabiliriz. Ödem boşaltıcı olarak ayrıca ananastan da yararlanılabilir. Ananas komozustan da yararlanılabilir. Ama ananas komozusun ödem boşaltıcı etkisini gösteren bileşiği bromelin enzimi biliyorsunuz. Bromelin'in ödem boşaltıcı etkisi yanında bir de kanın pıhtılaşma süresi uzatma gibi bir etkisi var. E, o nedenle dikkatli olmak gerekiyor. E, çünkü kanın pıhtılaşma süresini uzattığı zaman e, potansiyel kanama e, söz konusu olabilir. E, yeri gelmişken bir e, hatırlatma daha yapayım. E, Ananasdan eğer Jöleli pasta yapmak isterseniz ve elinizde ananas konservesi varsa mutlaka dilimleri su altında yıkayın. Ondan sonra da kağıt peçeteyle kuruladıktan sonra jölenin içine koyun. Ee, eğer bunu yapmazsanız ananas jöleniz tutmaz. Neden tutmaz biliyor musunuz? Çünkü bromelin aynı zamanda proteolitik bir enzimdir ve e, meyvanın içerisinde dilimlerinde konservede e, bir miktar bromelin enzimi de vardır jöle jelatindir ve bir çeşit proteindir eğer siz o dilimleri iyice yıkamaz kurulayarak jölenin içine koymazsanız ananas dilimi çevresindeki jelatini proteini yani jöleyi eritir ve jöleniz tutmaz bunu da söyledikten sonra ödem boşaltıcılar kısmını kapatalım başka neler var? Antipolojistik ve antiinflamatuvar etkili olarak Arnica montana Türkiye'de yetişen bir bitki değil ama antik Arnica montana özellikle e, ağrıyan yorgun bacaklara ve bölgelere sürülmek üzere e, fitofarma sütü, yani bitkisel ilacı üretilmiş e, bitkilerden bir tanesi. Haricen krem ve celleri halinde ağrıyan yorgun bacaklara ve bölgelere sürülüyor. Avrupa Birliği ülkeleri eczanelerinde çok sayıda Arnica, e, Montana, bitkisi ekstresinden hazırlanmış bitkisel ilaç yani fitofarmasatük bulunmaktadır. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Neler özellikle son yıllarda farmakognizu okuyanlar son yıllarda mezun olan genç eczacılar hatırlayacaklardır. Eridoit bileşikleri yönünden zengin olan adetler Avrupa köken, Afrika kökenli bir bitkimiz var. Harpagophytum procumbens. Eee Harpagophytum procumbens biraz önce de söyledim. özellikle iridoid bileşikleri nedeniyle çok iyi bir eee antiinflamatuar ve analjezik etki gösteriyor romatizmal rahatsızlıklarda kullanılışı ile ilgili çok sayıda klinik araştırma da var. Bunlardan bir tanesi mesela Fitomedisin'in 2006 yılındaki 13. sayısında çıkmış. Yine Journal of Ethnopharmacology'de 2006'da çıkan yayınlar var. 2009'da yine Fitomedisin'de çıkan çalışmalar var, bilimsel çalışmalar var. Harpokofitum Coffeetum Procumbens bir Afrika bitkisi, çiçekli çok güzel pembe çiçekleri var, toprak altında çok derinde kökleri ve rizomları var. Köklerdeki o patates yumrusu gibi olan kısımlar kullanılıyor etkili. Çok iyi bir antiinflamatuar ve analjezik etkisi var. Tabii bitkilerde bulunan ve enerjizik etkisi, ağrı giderici etkisi, ateş düşürücü etkisi olan en bildik, en tanıdık bitki söğüt, ak söğüt, salix alba aspirinin de ilham kaynağı. Onunla bitirelim. Son yıllarda aspirinin alerjisi olan kişilerde aspirinin etkilerini görebilmek için Salix Alba kabuklarından hazırlanmış fitofarmasötikler kullanılmaya başladı. Henüz bizim ülkemize gelmedi ama Salix Alba aspirine örnek olduğu yıllardan sonra yeniden kabuğundan hazırlanmış fitofarmastotikler insanlığın hizmetinde Evet Türkiye bitkilerini de böyle değerlendirebilmek, bitkilerimizden eczanelerimizde tıbbi çaylar hazırlayabilmek ve bitkilerimizden sadece ülkemizde değil dünyaya da pazarlayabileceğimiz dünya kalitesinde bitkisel ilaç üretmek dileğiyle. Bugünlük bu kadar. Haftaya Farmatik Eczacılar Derneği Başkanı sevgili Neylan Zırhlıoğlu bu programda konuğumuz olacak ve sizlerden soru da bekleyeceğiz diyoruz. bgs@ieo.org.tr. Hoşça kalın. Varmadan sekizine ergin olduğuz ile hem çocuk hem de kadın